The Spook of Bitcoin'in ikinci bölümü olan Bitcoin Anlamak 1'e hoş geldiniz. Ben Onur. Bu bölüme başlamadan önce belirtmek isterim ki parayı anlamak bir isimli podcastimi henüz dinlemediyseniz ona bir göz atmanızda fayda var. Çünkü paranın tarihini anlamak Bitcoin'i daha iyi bir şekilde anlamanıza yardımcı olabilir. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım. Dilerseniz Bitcoin'e hızlı bir giriş yapalım. Bitcoin'i ilk defa duyduysanız kafanızda şu soruların oluşması çok normal. Bitcoin nedir? Bitcoin kim tarafından oluşturulmuştur? Bitcoin nasıl çalışır? Vesaire gibi. Bu soruları sormaya başladıysanız tavşan deliğine düştünüz demektir. İzin verirseniz tavşan deliğindeki bu yolculuğunuz boyunca size yoldaşlık etmek ve Bitcoin'den biraz bahsetmek isterim. Bitcoin 2008 yılında... Satoshi Nakamoto adlı kişi veya kişiler tarafından Bitcoin "Peer to Peer Electronic Cash System ismindeki makale ile dünyaya duyuruldu. Dikkat ederseniz Satoshi Nakamoto hakkında kişi veya kişiler diyorum. Çünkü onun gerçek kimliği hakkında henüz bir bilgiye sahip değiliz. Yani Satoshi Nakamoto'nun kim olduğunu hala bilmiyoruz. Aslında bakarsanız bu konuyla ilgili Satoshi'yi aramak isimli bir podcast çekebilirim. Düşününce keyifli bir podcast olur gibi geldi. Neyse bitcoin'e dönersek bitcoin ağı 2009 yılında çalışmaya başladı. Burada tarihlere özellikle dikkat edin çünkü 2008 krizinin bitcoin için önemi büyük. 2011 yılına geldiğimizde Satoshi Nakamoto sırra kadem basacak ve ortadan tamamen kaybolacaktı. Ancak geride insanlığa bitcoin'i bir hediye olarak bırakmış olacaktı. Kendisi ortadan kaybolsa dahi Bitcoin yazılımı geliştirilmeye devam edildi. Her yazılım gibi Bitcoin'in de bazı problemleri vardı. Aklınıza doğal olarak Satoshi Nakamoto ortada yoksa yazılım geliştirilmeye nasıl devam edildi gibi bir soru gelmiş olabilir. Hemen bunun cevabını vereyim. Bitcoin özgür bir yazılım. Yani bu demek oluyor ki Bitcoin'in kaynak kodları herkese açık. İsterseniz siz de bitcoin'in kaynak kodlarını internette bulabilirsiniz. Hatta bu kaynak kodlar üzerinde yapabileceğiniz bazı ufak tefek değişikliklerle basit yeni bir kripto para oluşturabilirsiniz. Tabi bu burada söylendiği kadar kolay bir iş değil. Bu iş için özellikle C++ programlama dilini iyi bir şekilde biliyor olmanız lazım. Bitcoin'in özgür bir yazılım olması birçok yazılım geliştiricisinin Bitcoin'in geliştirilmesine katkı vermesini sağladı. Peki Bitcoin basitçe nasıl bir şey diye soracak olursanız, Bitcoin'i bazı konsept ve teknolojilerin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir kripto para ya da dijital para olarak tanımlayabiliriz. Bitcoin diğer paralardan farklı olarak tamamıyla dijital, yani geleneksel paralar gibi elimizde fiziki bir şey yok. Ya da bitcoin herhangi bir fiziki varlığa da dayalı değil. Bitcoin sayesinde değer saklayabilir ya da bitcoin ağında bulunan katılımcılar arasında değer gönderebilirsiniz. Bitcoin'i tamamıyla dijital olmasının yanında diğer paralardan ayıran iki önemli özelliği daha var. Bunlardan birisi sınırlı arz mekanizması, diğeri ise merkeziyetsiz yapısı. Bitcoin arz mekanizmasıyla diğer tüm paralardan farklılaşıyor. Bitcoin arzı tamamıyla sınırlı ilk para. Evet yanlış duymadınız bitcoin'in arzının bir sınırı var. Yani bitcoin arzı sınırına ulaştığı zaman ki bu 2140 tarihinde gerçekleşecek insanlar daha fazla bitcoin üretemiyor olacak. Bitcoin'in arz limiti 21 milyon ile sınırlı. İşte bu sınırlı arz yapısı bitcoin'i altından dahi ayırmakta. Parayı anlamak bir isimli podcast'imi dinlediyseniz bu arz mekanizmalarının neden önemli olduğunu zaten biliyorsunuz demektir. Diğer bir önemli özelliğine bakacak olursak, Bitcoin distributed yani dağıtılmış ve peer-to-peer -peer, yani eşteneşe bir sistem. Bu sebeple Bitcoin'i kontrol eden merkezi bir otorite bulunmuyor. Bitcoin'i diğer paralardan ayıran en önemli özelliklerden birisi işte bu merkeziyetsiz yapısı. Merkeziyetsiz yapısı sayesinde bitcoin sansürlenemez ve hiçbir otorite tarafından kontrol edilemez bir hale gelmekte. Bitcoin geleneksel paraların aksine merkezi güvene dayalı değil. Bitcoin icat edilene kadar paraları merkezi bir otoritenin basması gerekiyordu. Örneğin merkez bankaları gibi. Ya da internet üzerinden para gönderip aldığınızı düşünün. Burada aracı kurumlara güvenmemiz gerekiyordu. Örneğin bankalar gibi. Yani kişiler arası güveni sağlayabilmek için aracı bir kuruma ihtiyaç duymak zorunda kalıyorduk. Ancak ilk defa bitcoin ile aracı bir kuruma ihtiyaç duymadan para üretebilir, gönderebilir ve alabilir bir duruma geldik. Bitcoin'in merkeziyetsiz yapısının neden bu kadar önemli olduğunu şöyle anlayabilirsiniz. Daha önce de kriptografinin yani şifreleme biliminin gelişmesiyle ve yaygınlaşmasıyla dijital para girişimleri olmuştu. Ancak bu paralar genellikle ya bir merkezi paraya ya da altın gibi değerli bir metale bağlıydı. Daha önemlisi bu dijital paralar merkezi bir yapıya sahipti. Yani bitcoin gibi merkeziyetsiz bir yapıları yoktu. Merkeziyetsiz bir yapıya sahip olmaması bu dijital paraları devletlerin ve hackerların saldırılarına karşı çaresiz bırakıyordu. Liberty Reserve adlı merkezi dijital para servisine bakarsanız ne demek istediğimi iyi bir şekilde anlarsınız. Liberty Reserve ile adınız, e-postanız ve doğum tarihiniz gibi bilgilerle para gönderebiliyordunuz. Ancak merkezi bir yapıya sahip olduğu için Amerikan hükümeti tarafından kapatıldı. Ama unutmayın bitcoin bu örnekten farklı. Çünkü merkezi bir yapıya sahip değil. Merkezi dijital paralarda olduğu gibi bitcoin'de faaliyetler merkezi bir sunucuda tutulmuyor. Bunun yerine tüm bu faaliyetler node olarak adlandırılan bitcoin ağında bulunan kişiler tarafından blockchain adını verdiğimiz dağıtılmış bir defterde tutuluyor. Yani bitcoin ağına katılmak isterseniz siz de tüm bu işlemlerin bulunduğu deftere sahip olabilirsiniz. Bu konuya daha detaylı bir şekilde ilerleyen dakikalarda değineceğim. Bitcoin'in nasıl çalıştığına giriş yapmadan önce Bitcoin'in nasıl ve ne üzerinden iletişim kurduğunu bilmemizde fayda var. Bitcoin ağındaki katılımcılar kendi aralarındaki iletişimi Bitcoin protokolü sayesinde internet ağa üzerinden kurarlar. Yani tüm bu para gönderip alma işlemleri internet üzerinden gerçekleşir. Ancak alternatifler üzerinde de çalışılıyor. Örneğin uydular sayesinde iletişim kurulabilmesi gibi. Protokol kavramı kafanızı biraz karıştırmış olabilir. Bu karışıklığı gidermek adına size protokol kavramını biraz anlatayım. Protokole basitçe bilgisayarlar arasında ya da bilgisayarların kendisi içerisinde verinin nasıl değiş tokuş edilebileceğini tanımlayan kurallar sistemidir diyebiliriz. Tanım gözünüzü korkutmasın aslında günlük hayattan verebileceğimiz bir örnekle bu konuyu hemen anlayabilirsiniz. Herhangi bir tarayıcıyla örneğin Chrome ile bir web sitesini daha önce ziyaret ettiyseniz, ki hepimiz bunu yapmışızdır, protokol kavramını az çok anlayabiliriz demektir. Bir web sitesine ulaşmak için linkin başında bulunan HTTP veya HTTPS kelimelerini düşünün. Bu kelimeler aslında protokolleri belirtiyorlar. HTTP bir istemci sunucu protokolü. Yani siz bir web sitesine bağlanmak istediğinizde web sitesinin bulunduğu sunucuya, bir istek gönderiyorsunuz. Örneğin biz bu isteği Chrome tarayıcımız sayesinde göndermiş olalım. HTTP bize HTML ve benzeri sayfa kaynaklarını getiriyor. Tarayıcımız da sunucudan gelen cevapları yani kaynak dosyalarını bize gösteriyor. Böylece biz de bir web sayfasının içeriğini görmüş oluyoruz. En azından kabaca durum böyle gerçekleşiyor. Bitcoin'in iletişim yapısını anlayabilmemiz için güzel bir örnek bu. Çünkü Bitcoin protokolü ile internet üzerinden wallet denilen yani cüzdan dediğimiz yazılımlar sayesinde iletişim kuruyoruz. Cüzdanlar bizim keylerimizi yönetmemizi sağlayan yazılımlar. Bazen insanlar Bitcoin'in bu cüzdanlardan ibaret olduğunu düşünebiliyorlar ancak cüzdanlar Bitcoin protokolü ile iletişim kurmamızı ve keylerimizi yönetmemizi sağlayan yazılımlar sadece. Yani walletlar aslında bir nevi Chrome gibi bir istemci yazılımı. Ve bu yazılımlar bize Bitcoin anındaki işlemlerimizi yapmamızda yardımcı oluyorlar. Böylece tıpkı diğer paralarda olduğu gibi Bitcoin'le de diğer paralarla yapabildiğimiz her işlemi kolayca yapabiliyoruz. Cüzdanlar sayesinde, yani walletlarımız sayesinde kolayca Bitcoin gönderip alabiliyoruz. Bitcoin ile dünyanın istediğiniz yerine istediğiniz zamanında para gönderebiliyorsunuz ya da alabiliyorsunuz. Hem de hiçbir kısıtlama ve sınırlama olmadan. Yani Bitcoin'e boşuna internetin parası demiyorlar. Aklınıza şu soru gelmiş olabilir. Bitcoin hangi konsept ve teknolojileri içerisinde barındırıyor ki biz Bitcoin ile merkeziyetsiz bir yapıya sahip olup tüm bu işlemleri gerçekleştirebiliyoruz? Bitcoin'in tüm bunları nasıl başarabildiğini anlamanız için Bitcoin'e biraz daha derinlemesine bakmanız gerekli. Bitcoin, kriptografi ve dağıtık sistemler gibi birçok önemli konuda 10 yıllarca araştırmanın bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir kripto para. Bitcoin'i oluşturan parçaların tarihlerine bakmak istesek izlerini 1980'leri hatta belki daha eskilere kadar sürebiliriz. Bitcoin'den önce de zaten böyle bir merkeziyetsiz paranın oluşturulma hayali vardı. Ancak Bitcoin ortaya çıkana dek bu hayal gerçekleştirilemedi. Cypherpunk isimli bir topluluğun üyeleri Bitcoin gibi merkeziyetsiz bir para oluşturmak istiyordu. Ancak merkeziyetsiz yapının sağlanabilmesi için çözülmesi gereken bazı sorunlar vardı. Bu sorunların başında double spending dediğimiz, Türkçesi için sanırım çiftte harcama diyebileceğimiz bir sorun bulunuyordu. Hatırlarsınız podcast'ın başında bitcoin için tamamıyla dijital demiştim. Double spending problemi tam da paranın bu dijital yapısıyla alakalı. Double spending kısaca bir dijital paranın birden fazla ödeme için kullanılabilmesi. Merkez bankalarının bastığı fiziksel bir para aynı anda iki farklı yerde ödeme olarak kullanılamaz. Yani 10 TL ile bir şey aldıysanız aynı 10 TL'yi başka bir yere veremezsiniz. Ancak dijital paralar için aynı şey söz konusu değil. Adı üstünde bu paralar dijital. Dijital bir para aynı anda iki farklı kişiye gönderilebilir. Bu sorunu merkezi bir yapıyla çözmek kolaydır. Çünkü aracılar bu durumu kontrol edebilir ve double spending'e izin vermeyebilirler. Merkeziyetsiz bir yapıda double spending sorununu çözmek merkezi bir yapıya göre çok daha zordur. Peki bitcoin nasıl oldu da bu sorunu çözebildi? Bu sorunun çözümünü ve Bitcoin'in merkeziyetsiz yapısını anlayabilmek için Bitcoin'in nasıl çalıştığını iyice irdelemeye başlamalıyız. Bitcoin üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemler, örneğin birine Bitcoin göndermeniz veya birinden Bitcoin almanız gibi işlemler, yani transaction'larımız herkese açık olan ve herkesin sahip olabileceği dağıtılmış bir defter olan blockchain üzerinde tutulur. Merkezi sistemlerde olduğu gibi parasal işlemlerimize dair kayıtlar merkezi bir sunucu da bulunmaz. Bu demek oluyor ki Bitcoin ağına katılmak isteyen herkes işlem kayıtlarının tutulduğu ve herkese açık olan bu defteri yani blockchain'i kendi bilgisayarı üzerinde bulundurabilir. Blockchain tıpkı ismi gibi birbirine zincirlenmiş bloklara benziyor. Bloklar Bitcoin ağında gerçekleşen Bitcoin işlemlerine dair bilgi ve kendinden önceki bloğun hash bilgisini yani özet bilgisini ve bir de zaman damgasını içeriyor. Bu hash bilgisi sayesinde bloklar birbirlerine tıpkı zincirlenmiş bir halde bağlı oluyorlar. Tabii ilk blok diğer bloklardan biraz farklı. İlk bloğa genesis blok diyoruz ve bu blok ilk blok olduğu için yani kendinden önce herhangi bir blok olamayacağı için özel olarak üretiliyor. Zinciri takip ederseniz herhangi bir bloktan ilk blok olan genesis bloğa ulaşabiliyorsunuz. Blockchain immutable yani değiştirilemez bir yapıya sahip. Bu demek oluyor ki blockchain'e kayıt edilen bir veriyi değiştirmek isterseniz geriye dönük tüm blokları değiştirmeniz gerekir. Aksi takdirde veriyi asla değiştiremezsiniz. Bu değişikliği sağlamanız için de ağın çoğunluğunun ortak bir karara varması gerekmektedir. Yani bitcoin ağında bulunan işlemlere müdahale edebilmek öyle kolay bir iş değil. Bitcoin işlemlerimize ait verilerin dağıtılmış bir şekilde Bitcoin ağında bulunan kişiler tarafından tutulduğunu anladık. Peki Bitcoin ağında bulunan kişiler kayıtların herkes de aynı şekilde tutulduğu hakkında ortak bir karara nasıl varabiliyorlar? Yani merkeziyetsizlik tam manası ile nasıl sağlanabiliyor? Bitcoin'i oluşturan en önemli parçalardan biri olan Proof of Work algoritması işte tam burada devreye giriyor. A'daki işlemler hakkında ortak bir karara varılması amacıyla Proof of Work algoritması sayesinde A'da her 10 dakikada bir, bir seçim yapılması sağlanıyor. Bu seçim sayesinde daha önceden bahsettiğim double spending sorunu çözülebiliyor ve Bitcoin merkeziyetsiz bir yapıya sahip olmuş oluyor. Seçim işlemini Bitcoin ağındaki Bitcoin miner'ları yani Bitcoin madencileri arasında gerçekleştirilen bir yarışmaya benzetebilirsiniz. Bitcoin madencilerinin görevi Bitcoin için bir aile önemli. Çünkü madenciler kaynaklarını Bitcoin işlemlerini doğrulamak ve blockchain'i kaydetmek için kullanıyorlar. Böylece Bitcoin ağında ortak bir karara varılmış oluyor. Madenciler bu işlemi her 10 dakikada bir gerçekleştiriyorlar. Bazen istisnalarda yaşanabiliyor ancak bitcoin sistemi dinamik olarak bunu dengede tutabiliyor. Madenciler bitcoin işlemlerini blockchain'e kaydedebilmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Bu yarışmayı bitcoin madencilerinin kullandığı madencilik yazılımlarının bir matematik problemini çözmeye çalışmasına benzetebilirsiniz. Bu matematik problemini çözebilen madenci işlem havuzunda bulunan bitcoin işlemini blockchain'e kayıt etmeye hak kazanıyor. Doğal olarak şu soru aklınıza gelmiş olabilir. Madenciler elektrik, bilgisayar ya da özellikle madencilik işlemi için üretilmiş olan ASIC gibi kaynaklarını neden bu işleme ayırsınlar? Bunun cevabı çok basit. Madenciler bu işlemin sonucunda ödül olarak bitcoin kazanıyorlar. Böylece bu kaynaklar yeni bir bitcoinin üretilmesinde kullanılmış oluyor. Bu ödül her 4 yılda bir yarılanıyor. Örneğin 11 Mayıs 2020'den önce yani bize çok yakın bir tarihten önce Bitcoin madencileri bu işlemi gerçekleştirdikleri için 12.5 oranında ödül kazanıyorken 11 Mayıs itibariyle artık 6.25 oranında bir ödül kazanıyor olacaklar. Anlayacağınız bu madencilik süreci Bitcoin'in herhangi bir merkezi yapı olmadan üretilmesini ve ağın merkeziyetsiz bir yapıda yürütülmesine imkan sağlıyor. Böylece tarihte ilk kez merkeziyetsiz bir yapıda üretilmiş ilk kripto para olan bitcoin'e sahip olabiliyoruz. Bir sonraki The Speak of Bitcoin bölümünde görüşmek üzere hoşçakalın.